Kırık Hayatlar Halit Ziya Uşaklı Gel 1. Bölüm Vedide Vedide Bu, henüz perdeleri takılmamış evin içinde, kendisini bir parça sokakta farz eden genç kadın, saçlarının üstüne girişi güzel dolanmış ince örtüsünü başından atamayarak kocasının sesine koştu ve onun kuvvetli darbelerle açmaya çalıştığı, boyaları henüz tam tamamıyla kurumamış, İçi yeşil, dışı beyazı yakın mavi panjurunun yanına yaklaştı. O zaman Ömer Bey hiç bu dolgun, taze kadın vücudunu, sekiz seneden beri hayatının bütün hislerine her vakit beraber bir arkadaş olan bu kıymetli eşi, şu saadet dakikasında daha çok yanında bulundurmak isteyerek omzundan tuttu. Hafifçe göğsüne çekerek nihayet açılan pencereden elini uzattı. Bak, görüyor musun? Ne manzara. İşte geniş kırlar, işte açık ufuklara karışan dağlar. Biraz ağaçsız, biraz yeşilliksiz. Fakat düzlüklerin garip şekillenişleri, birdenbire kırılmaları burayı ağaçlardan çok, yeşilliklerden çok süslüyor. Ya güneş? İtiraf et ki güneş burada daha başka türlü parlıyor. Bak bütün yıldızlanmış, yıld sanki güneşten şeffaf bir gümüş şelalesi akıyor. Havalarda, karılarda beyaz bir alev kaynıyor. Karısını biraz daha çekti. Dudakları örtüsünün kenarından sarkarak hafif hafif titreyen saçlarına sürünürken yavaş sanki bu saadeti başkalarından esirgemek isteyen bir sesle ilave etti. Ah bir bilsen ne bahtiyarım. Ne derin bir bahtiyarlıkla bahtiyarım. Hem senin yanında anlıyor musun Vedide? Senin yanında işte böyle omuz omuza nefesin nefesimi okşayarak ellerin ellerimi sıkarak her gün böyle. Her gün beraber. Sanki daha yakın. Onunla daha beraber olmak isteyerek karısını hep biraz daha çekiyordu. Bu defa örtüsünü yavaşça açarak dudaklarıyla saçlarının arasından boynunu araştırdı. Ah oh, sen, sen dedi. Hayatımın asıl zadedi, biricik saadeti. Ve diye de ufak bir çıkışma tavrıyla gözlerini şişlinin bu Mayıs güneşi altında büyük bir derinliğe hazda göğüsleri kabara kabara taze bir Hayat içinde uyuyor sanılan kırıllarından ayırmayarak sordu. Selma ile Leyla'yı unutuyor musun? O birden cevap verdi. Lakin onlar, onlar da sen. Onlar bence senden başka bir şey değil ki. Senin vücudundan ayrılmış, senin ruhundan çıkmış, senin nefesinle büyümüş şeyler. Onları daha çok senin çocuklarının oldukları için seviyorum. Babasının sözlerine bir nakarat yapmak istiyormuşçasına henüz hiçbir şeyin yerine konulmadığı bu yeni evde bir ucu pencerenin demirine, bir ucu kapının topuzuna bağlanarak eğreti bir yatak haline getirilen hamağın içinden gündüz uykusunu henüz tamamlayan Leyla'nın sesi işitildi. Anneni seviyor ve babacı seviyor, babacı seviyor, episini seviyor ve dide koştu. Ah! Sen hepsini mi seviyorsun? Anneni, bey babacığını, ablacığını, hepsini, hepsini mi seviyorsun? Bu mini mini yürek herkes için bir şeyler mi duyuyor? Haman üzerine eğilerek onun pembe anahtarından, terlemiş tombul ellerinden öpüyor. İçinden taşıp gelen bir saadet sevinciyle çocuğu hırpalayarak, bu küçük narin şeyi adeta yorarak, onu bir öpücük sayananın içine boğuyordu. Leyla hırpanarak da, Yorularak da olsa sevilmekten, öpülmekten hoşnut, kesik kesik nefesiyle sahnaan arasında vakit bulmaya çalışarak nekaratını tekrar ediyordu. Anneni seviyor ve seviyor, obacı seviyor, episine seviyor. Ömer be hiç yaklaşmış, dudaklarında geniş bir saadet bir bu tabloyu seyrediyordu. Aman ya Rabbi, ne kadar mesuttu. Hayatında hiç Kendisini böyle mesut hissetmemişti. İşte nihayet kendisini karısıyla, çocuklarıyla, evinde, kendi evinde görüyordu. Bu ev onun bütün hayatında emellerini özetleyen bir hülyaydı ki işte nihayet gerçekleşmişti. İlk defa hayatının bir gününü kendi evinde geçiriyordu. O kadar beklenen, o kadar süslenip bezelenen saadet saati işte buydu. Kendi evi. Hayatının en uzak devrelerine kadar hatıralarını yokladıkça bu Hülya'yı bulurdu. Daha mektepteyken son pratik, sonra pratik için yabancı şehirlerden birinin fakir talebe odasında Hülya'ya zaman buldukça hep bunu düşünür. İşte bu hayatı beklerdi. Biraz eğlenerek, her genç erkek gibi biraz kadın kollarının arasında yuvarlanarak geçen gençliğinde hiç ciddi bir aşka tesadüf etmemişti. Pek çocukluğuna ait bir sevda hatırası vardı ki yalnız onu düşünürken belki o zaman aşık olmuş bulunduğu zandına kapılırdı fakat bu o derece uzak ve uzaklığıyla o derece silik bir hatıraydı ki doğru bir hüküm verecek kadar ayrıntılı hatırlayamazdı bütün aşk ve sevda emellerini evliliğe bırakmıştı eşine hiç olmazsa elde edememiş ve temiz bir ruh hediye edecekti aşk saadetini evlilikte bulacağına öyle bir inancı vardı ki İstanbul'a dönüşünden sonra onun için henüz sınırlı bir daire içinde küçük bir şöhret kazanmaya başlar başlamaz hemen ilk ortaya çıkan evlilik fırsatlarından birini yakaladı. Vedide'yi küçük bir soğuk algınlığı içinde görmüş ve kendi kendisine ilk sözü, işte beni mesut edecek bir kadın olmuştu. Tahmininde hiç aldanmamış, eşini gençliğinin o zamana kadar hiçbir yere harcanmayan, bastırılan ve hapsedilen bütün sevda yeteneğiyle sevmişti. Evlilik onun için ateşli bir gençlik kıvılcımlarına söndürülecek bir durgunluk devresi değil. Bütün sevda ihtiyacının külleri savrulacak bir alevlenme devresi oldu. Sonra çocuklar, Selma ile Leyla. Hemen ilk senesi Selma, altı senara ile Leyla. Bir ikincisi bir oğlan olsaydı belki daha çok sevinecekti. Fakat saadetinin parlaklığına toz kondurabilecek bir şey Kondurabilecek şeyleri zihninden derhal silmek için onun yaratılışında dışında bir acelecilik eğilimi vardı. İkinci çocuğunu da bir kez bir kız doğurmaktan biraz utanıyor görünen karısını hemen öperek ne zararı var? Demişti. Bunları çabuk gelin ederiz. O zaman oğullarımız da olur. Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu senin için biraz daha iyi. Damatlar için peki ana olan o kadınlar, gelinler için... Cümlesini tamamlamamış ve sağ gözünü kesin bir gülüş, kesik bir gülüşle ne demek istediğini anlatmıştı. Bu şakasından o kadar memnundu ki artık bir erkek çocuğa sahip olmayı düşünmedi bile. Üçüncü çocuğa ikisi de karşıydı. Onların üçüncü çocukları evleri olacaktı. Hayatın saadetinin, emellerin gerçekleşmesinin bütünlük kazanması için bir bu kalmıştı. İkisi de sekiz sene bu ev hülyasına gebe olmuşlar. Onu ruhlarının rahminde sekiz sene beslemişlerdi. Bugün Şişli'nin büyük caddesinde beyaz taş cephesiyle gülümseyen bu mini mini ev, bu neşeli dolu mesut yuva onların ruhunda ruhunda yavaş yavaş her parçası ayrı ayrı, en ince, en küçük ayrıntılarına kadar birer birer zerre zerre doğmuş, beslenmiş, büyümüştü. Bu Hülya ta ilk gecelerden başladı. Ömer hiç o nadir damatlardan biriydi ki eşinin babasına, bu sağ koluyla bacığı hafifçe felçli yemekli ihtiyar askeri sevmemiş değildi. Annesini hatta seviyordu. Dünyada artık aralarında mesafe gittikçe tabiatıyla açılan bir abladan başka kimseye sahip olmamak, kimsesizliğine karşılık buraya hemen ısınmıştı. Fakat eşinin ailesiyle kolayca ortaya çıkan bu bağlılık onu sırf kendisine ait bir aile hayatı hülyasından alıkoyamıyordu. Bir ev onun gözünde hayat denen şeyi bir misafirlikten çıkararak onunla kendisi arasında ilişkiyi güçlendirecek bir perçin hükmündeydi. Bu benimdir, benim, yalnız benim diyecek bir avuç toprağa sahip olmak onun gözünde öyle bir haz, öyle zevkine doyum olmayan bir saadetti ki bu gerçekleşmeyecek olsa hayatını yarım kalmış bir rüya varlığını sakat doğmuş bir rüya'nın zavallılığını indirecekti. Ve sekiz sene gittikçe pekişen şöhretinin kazançlarına, varislerine ayıran cimri bir baba tasarrufuyla hep o emelin gerçekleşmesine adayarak hayatta kendisine nasip olacak o bir avuç toprağı aramış orada kurulacak onun zihninde resimlerini çizmişti. Daha o vücut bulmadan onun hayalinde bir vücuda bir şekil ve görünüşe sahipti. Gözlerini kapayınca zarif hoş kağıtın uyulmuş gibi ince şehrişiyle Araya sen girdin. O yüzden bir cümle geriden alıyorum. Gözlerini kapayınca zarif, hoş, kağıtan oyulmuş gibi ince şehnişiniyle şeh odanın sokak ya da bahçe tarafına doğru üç yanı pencereli cumba şeklindeki çıkıntısı. Beyaz taştan cephesiyle parmaklıktan geçildikten sonra binanın önünde işlemeli bir halı parçası şeklinde duran mini mini bahçecikten kıvrılarak tırmanmış mermer merdiveniyle kendi evini gördü, görürdü. Şişli'de o bir avuç toprağı edindikten sonra ara sıra önünden gelip geçerken hayalinde bu derece açıklık ve kuvvetle mevcut olan şeyin orada yokluğundan ufak bir hayret duyardı. Bütün bir evde saklanacak şeyleri mermer merdivenin bir tarafından açılan kapısıyla zemin katını yerleştiriyor. Sonra evin, sonra asıl evin kapısından girince kendisini geniş bir mermer sofada buluyordu. Buraya zarif saksılarla çiçekler, yapraklar, yağacak, yer yer yeşillikler içine saklanmış kafeslerle kuşlar, özellikle kanaryalar koyacak ve her gün hayatın acık acılıklarıyla ezilip, Kırpalandıktan sonra evine gelince burada kendisine koşan karısının boynuna sarılan, dizlerine tırmanan Selma'sının leylasının arasında öldürücü ıstıraplarla geçmiş bir günün sızlarını dinlendiren bir hasta hazzıyla kanaryaların başının üstünden yağan şakır tıları çiçeklerin yaprakların yüzünü saçlarını okşayan buseleriyle dinlenecek ruhunda mustarip insanlığın Sert dokunuşlarından kalan ne kenar bu saadet ve neşe ortamının saf havasıyla yıkanacaktı. Asıl o zaman burada yıkandıktan sonra evine girmiş olacaktı. Çalışma odası, bütün o tıbba dair ağır başlı, heybetli görünüşleriyle etrafa ağır bir ciddiyet havası sarkan. Kitapları temiz, parlak, zarif fakat insanı üşüten aletleriyle beraber bu ilk katın cephesinde bulunacaktı. Yemek odası evin arka cephesini boydan boya işgal edecek ve buradan camlı bir kapı ile küçük bir kameriyeden sonra bahçeye inilecekti. Vedide'ye yazın hep oracıkta yemek yeriz derdi. Sonra kırı koca bu Hülya Sarayı'nın geniş aydınlık merdiveninden çıkarlardı. Burada evin bütün ön cephesinde misafir kabulüne ayrılmış bir oda yapıyorlardı. Burası her ikisinin icat kabiliyetine sonsuz bir ferahlama zemini olurdu. Burayı yeniden döşeyeceklerdi. Kanepeler, koltuklar, tabureler, markizler, arkalı, alçak ya da arılıksız, iki kişilik geniş kanepe, hücreler, raflı, taşınabilir, küçük ve kapısız dolap, onlar tek ayaklı, yuvarlak masa, kıyıyorlar, duvarları bin türlü, hurda şeylerle, tablolarla, şallarla, mini mini sanat eserleriyle, İpek ve nadir seccadelerle gözleri şaşırtan, fikri bunaltan garip ufak tefeklerle örtüyorlardı. İkisinin de dükkanlarda, cam mekanların önlerinde uzun uzun durdukları olurdu. Böyle şurada burada gözlerini kestedikleri şeyler vardı. Sonra bir gün evvelce beğenilmiş, mesela bir heykel, yerinden kalkmış görülünce ufak bir hüzün duyarlardı. Bir vaka ehemmiyetiyle biri diğerine haber verirdi. Sorma, bizim heykeli aşırmışlar. Bu aşırılan şeyler için meçhul müşteri hakkında bir kin duyarlardı. Arada bir heveslerine mağlup olurlar ve evin sermayesine küçük küçük delikler açarlar. Açarlardı. Onların böyle birer birer alınmış, asıl yerlerine konmak zamanını bekleyerek saklanmış. Onların böyle birer birer alınmış, asıl yerlerine konmak zamanını bekleyerek saklanmış birçok ufak tefekleri vardı. En çok mağlup olan Ömer Bey içti. Bu meselede daha Metin, kendisine daha hakim davranan ve dideden korkardı. Hatta vicdanının üstün, üstünde saklanmış fiyatların yalancı günahı bile vardı. Diğer bir meselede aralarında fikir birliği ortaya çıkmış, çıkmamıştı. Bu katın arka cephesinde biri küçük, diğeri büyükçe aralarında bir aralık kapısı bulunacak olan iki odayla Yukarı katın ön ve arka taraflarında yine böyle ikişer oda olacaktı. Yatak odaları nasıl düzenlenecekti? Ömer Bey hiç. Çocuklar Andelip bacıyla. Bacı eskiden bir evde uzun süre çalışmış olan yaşlı kadınlara verilen bir ünvandı. Yukarıda yatarlar diyordu. Ve dedi buna razı olmuyordu. Mümkün değil derdi. Yanımızda küçük odada onlar yatarlar. Ar Aralık kapıyı kaldırırız. Bacının çocuk bakacak hali mi var? O da bir çocuk olmuş artık. Bu meselenin halini ev yapılıp bittikten sonra ertelemişlerdi. Nihayet bir gün nasıl oldu bilinemez. Artık başlatmak için karar verdiler. Sermayelerin o kadar güvenleri yoktu. Bir sene daha beklemeye karar vermişlerdi. Lakin o zamana kadar bekleme devirlerinde. Tahammül etmek için buldukları kuvvet bir gün birden daha fazla beklenecek olan bir seneye karşı devam edememişti. Ömer Bey hiç yavaş yavaş yaparız diyordu. Para yetişmezse o zaman bekleriz. Bu fikir o kadar cazipti ki Vedide yaradı dışındaki bütün dayanıklılık sönüverecek. Nihayet o kadar beklenen bu uzun bekleme devresini bir sene kısaltmak zevkine mağlup vermişti. O zaman Ömer Bey hiç için büyük bir telaş başlamış oldu. Mimarlara koşuyor, saatlerce ev resimlerinin karşısını dalıyor. Güzel cephelere rastlamak umuduyla Moda'ya, Tarabya'ya büyük adaya seferler yapıyor. Bina yaptırmış dostlarını saatlerce sorguya çekiyor ve türlü humma, tereddütlerden, şüphelerden sonra o görülen resimleri, karşılaşılan binaları bir tarafa atarak kendi hülyasının be, beyaz taş cephesine o kağıtana oyulmuş kadar ince, zarif oıya dönüyordu karısından biri söz almıştı. O müsaade etmedikçe Vedide gidip yapıyı görmeyecekti. Asıl maksadı ev büsbütün bittikten hatta eşya taşınıp düşendikten sonra Vedide'yi Selma ile Leyla'yı bir arabaya koyup oraya götürmek ve işte evimiz demekti. Hatta yapının ilk zamanlarında Vedide'ye ayrıntılarıyla bilgi bile vermemek için onun sorgulayan gözlerinin karşısında kendi dayanma gücünden pek de emin olamayarak dudaklarını sıkardı. Sonra binan yükselmeye, o hayal bir vücut bulmaya başlayınca sabredemedi. Tozlara batmış halde eve döndükçe daha yıkanmaya vakit bulmadan o gün üçüncü çocuklarının ne kadar büyündüğünü haber verir. Resimlerini yaparak en küçük ay bile unutmazdı. Kışın yağmurlu günleri gelmeden, evvel çatı örtülmüştü fakat sermaye azaldıkça daha yapılacak şeyleri emniyeti cesaretlerini kırıyordu. Aralık ve ocak aylarını yapıya neredeyse durdurarak geçirdiler. Sonra Şubat'ın. Arasında yaklaşan baharı müjdesini getiren güneşli günleri bu üçüncü çocuğun damarlarında taze kanı dolaşımı, bir büyümek, serpilmek havası uyandırmış oldu. Ömer Bey hiç kararını unutarak bir gün karısını oraya götürdü. Beraber iki muhasebeci ciddiyet ile yapılacak şeyleri düşündüler. Sermayelerini hesap ettiler. Sonra Vedide fedakarlık etti. Nihayet para yetişmezse onun öteden beri hiç hoşuna gitmeyen üzüm sağlıklı biçiminde, Batman verbat küpesini satacaktı. Vedide biraz utanarak başıyla bundan kaçınan kocasını kandırmak için işte hiç olmazsa 150 lira diyordu. Sonra sen buna faiz olarak 50 lira ilave edersin, tek taşlı bir küpe alırız. Bu şartla Ömer Bey hiç kabul ediyordu. Artık karar verilmiş oldu. Vedide'nin annesiyle babasının Erenköy'e taşınmış. Eren Köy'e taşınması esnasında onlar da evlerine geçeceklerdi. Nisan'ın son haftasında Ömer Bey hiçbir gün büyük bir haberle geldi. 15 gün sonra eve geçiyoruz. O zaman nasıl taşınacaklarını düşündüler. Ömer Bey hiç düzenli bir yol izlemek istiyordu. Son çivi çakıldıktan, son fırça darbesi vurulduktan sonra evi sildirecek, temizletecek, müşambalarla ikilinler ve halılar serilecek, mutfak takımları gidip yerleşecek ve nihayet burada kalkadan karışarak medyeli kocasını durdurdu. Durdururdu. Hangi perdeler, hangi kilimler halılar, hangi mutfak takımları rica ederim. Onlarda bu sayılan eşyadan hemen hiçbiri yoktu. Onlarda bu sayılan eşyadan hemen hiçbiri yoktu. Ve dedi gelin olurken babasının vaktinden evvel hizmetinden çekilmeye mecbur olarak alba emeklisi maaşıyla ailesine ancak refah yakın bir geçim hazır edebilen bu eski askerin lütfundan ziyade Beşiktaş'ta babadan kalma altından üç dükkanı olan bir eve Altında üç dükkanı olan bir eve Eren köyünde geniş bir bağ içinde Dar bir köşke sahip olan Annesinin lütfuna dayanarak Bir gelin odasıyla bir yatak odasından Birkaç parça mücevherle Gümüşten başka bir şeye heves edememişti Bu sekiz senelik evlilik devresi Esnasında da onların bu sermayesine Birçok lüzumsuz faydasız şeyden Başka bir şey eklenememişti Şu halde yeni evleri Boş kalacaktı Her şey yeniden yapılacaktı Ömer Bey hiç evi döşemedi. Çok güzel eşyalara, eski ve nadir eserlere heves etmeyerek mümkün olan şeylerden ayrılmıyor. Fakat bütün alınacak şeyleri güzel ve özenle seçilmiş istiyordu. Beyoğlu'nda görülmüş mutfak takımlarından, bir yerde keşfedilmiş yemek takımından, Baker'ın kilim döşemelerinden bahsediyor. İkisi İstiklal Caddesi'nde olmak üzere İstanbul'da dört şubesi bulunan büyük mağaza, 1860'ta kurulan ve giysiden mobilyaya kadar hemen her şeyin satıldığı Baker, 1948'de kapanmıştır. Karısına en küçük eşyaya kadar satın alınacak bir yer gösteriyordu. O zaman Vedi'de sıhhat ve saadetle dolu, çevresini sevinçle örten gülüşüyle ah derdi. Satılacak birkaç sakım küpe daha olsa... Ömer Bey hiç hemen cevap verirdi. Hayır, hayır. Bunlar hep yavaş yavaş birer birer alınacak, yapılacaktı. Artık acele etmek için hiçbir sebep yoktu. Madem ki şimdi evleri var. ister eşyasız olsun, ister duvarları çıplak, odaları boş, merdivenleri kilimsiz, pencereleri perdesiz olsun. Evet, madem ki şimdi kendi evlerinin bacasından mini mini bir duman tütecek ve bu şehrin hayatının havasında var olduğunun delilini göstererek etrafa, etrafa haber verecek ki çocukta Bahtiyar bir ailenin kendi evlerinde, kendi ocaklarında namusuyla kazanılmış tenceresi kaynıyor. Asıl bu lazımdı. <gülüyor> Ömer Bey hiç bu konuda yorulmaz bir konuşmacı olurdu. Onun için en büyük saadet insanın kendi evinin kapısını kapayıp sürmeledikten sonra hayatını bütün dış dünyadan, bütün cihanın da dağda, dağdağısından, çelikten bir setle ayrılmış görebilmekti ve bu ancak insanın kendi evinde benliğinden varlığından bir parçası olan kendi cihan köşesinde mümkün olabilirdi. evi hayat ile onun kendi hayat evi hayat ile onun kendi hayat arasında öyle bir ayırıcı çizgi olacaktı ki birinin sefaletleri, ıstırapları, acıları, derinin neşe ve saadetini, huzur ve sakinliğini, saflık ve temizliğini gelip bozamayacaktı. Bütün insan hayatının acıları hücum ederken her zaman ayakta bir kaya sağlamlığıyla duran bu evi şiddetli darbilerle sarsmak yıkmak istedikçe onun henüz eşiğinde mecallen düşmüş bezgin aciz daha ileriye gidemeyerek fazla bir hamle için kuvvet bulamayarak düşüp sönecekti. Ve Ömer Bey hiç sıcak rahat bir otasının penceresinden fena bir kış gününün kar fırtınasını, fırtınasını seyredercesine kendi evinin sıcak ve huzur veren kucağında dışarıdaki hayatın kayıtsız bir seyircisi olacaktı. Bu bir parça bencillikti. Ömer Bey, hiç bunu fark Ömer Bey hiç bunu itiraf ederek dudaklarını burar. Sonra küçük bir düşünme duraklamasının ardından ilave ederdi. Evet, fakat buna ihtiyaç var. Bencillik elbette öyle. İnkar mümkün değil. Fakat her gün, her dakika, bütün doktorluk hayatımda kalbimi zehirleyen ıstırap içindeki insanlıktan sonra bu bencillik, yalnız evimde geçecek birkaç saatte ait olan bu bencillik bir çeşit ilaç değil mi? Tıpkı hastalarıma verilen, onların ıstıraplarına, onları avutarak yatıştıran ilaçlar gibi bir ilaç. Bir müddet birkaç saat uyutan, uyuşturan, insanları ıstırabından ayırarak bir müddet uyku beşiği, uyku beşiği içinde sallayan bir ilaç. <gülüyor> Sonra sevgi dolu, bütün hayatının aşkını gözlerinde toplayan bir bakışla karısını sararak işte derdi o ilaç, sizler, sen, çocuklar ve ev. Onun doktorluk hayatının içinden nasıl hastalıklı bir hassasiyetle her gün eve hasta olarak döndüğünü gören Vedide kadınlığa mahsus bir şefkatin keşfiyle kendisinin de bu adam için tedavi edici bir doktor olması gerektiğini bulmuştu. Onun adetiydi. Her gün daha soyunurken başlarda hastalarını anlatırdı. Onlarla beraber hastalanarak, onlarla beraber dertlenerek ağzından dökülen kesik kesik cümlelerle. Birbirini kovalayan saldırgan kelimelerle, hayatın sıkıntıları içinde boğazında bir hıçkırık, bu sefaleti dindirmekten ve teselliden aciz bilim için bir hiddet nidasıyla bütün gördüklerini söylerdi. Sonra onu bu hastalıkların, bu sefaletin üstünde diğer bir şey, daha mühim, daha müthiş bir hastalık, daha zehirli, daha kötü bir sefalet, evlilik alemi ve aile hastalıkları taşkın bir asap hassasiyetiyle çıldırtırdı. O zaman kendisini kay kaybeder Doktorluk hayatında ister istemez bilinen toplumun bütün ofeci yatak odası sırlarıyla bütün vücudu titrerdi. Onda böyle yavaş yavaş iki kimlik bedensel ve ruh hastalıklara ağlayan iki doktor kimlik ortaya çıkmıştı. Mesleğinin yolunda yaralarını sererek gelişen bu iki çeşit hastalık içinde o hasta düşerek, bir şey yapamamaktan, iki eliyle iki tarafına avuç avuç şifa ve selamet serpememekten doğan isyanla ırpalanmış, yorulmuş, eşine gelir ve onu genç ve zinde kadınlığının bahtiyar bir eş oluşunun içinde yanıkları sıhhatle dalgalı, gözleri saadetle açılmış gördükçe siyah bir geceden sonra pırıl pırıl bir sabahı seyretmenin hazını duyardı. Hediye de dinleyen dinleye onun gördüklerini bütün tanır olmuştu. Adeta birlikte tanışılmış dostlar hakkında bilgi alırcasına ona sorular sorar, filan ve falan hakkında havadis isterdi. Hatta adım adım takip edilen hikayeler, maceralar vardı. Her ikisi de özel bir ilgiyle bu aile ma maceralarının birbiri ardına gelen safhalarına tetkik ederlerdi. Etraflarında böyle birçok türlü birçok türlü acılarıyla, elemleriyle, türlü gözyaşlarıyla, iyiltileriyle, iyiltileriyle kırık hayatlar... Zavallı hasta, kimi şifa bulamayacak yaralarla kemirilen, kimi bilinmez zehirlerle gizli gizli çürüyen hayatlar vardı. Onlar bu kırık hayatların arasında, kendi aile hayatlarının zinde ve kuvvetli saadetini daha belirgin bir hissediyorarak kendilerini düşünen bir hazla, saadetlerinin neziz saatlerinin nefis bir kevser, cennette bir ırmağın havuzun ya da çeşmenin adı, içercesine damla damla süze süze sarhoş ve mahmur yaşıyorlardı. Nihayet işte bahtiyarlıklarının geniş bir görüşün parıltısı gibi beyaz cephesiyle evleri, oradan geçenlere gülümseyen evleri bu şen aile hayatının yücelik ve kıymetine bir delil şeklinde yükselmişti. Sabahtan beri ilk defa evlerinin içinde olduktan halde sevinçten, şaşkınlıktan, biraz da beceriksizlikten mümkün değil yerleşemiyorlardı. Hatta yerleşmeye başlayamıyorlardı. Vedid'in babası Mansur Bey felç geldiğinden beri birden doğan, beri birden doğan fikirlerinden Hemen veren ve herkese kabul ettirilen kararlarından olmak üzere Mayıs'ın parlak günlerini görür görmez birdenbire Eren Köyü'ne taşınmak istemişti. Eren Köyü'ne gidecek olan aile üyeleriyle Şişli'nin yeni ev sahipleri aynı günde Beşiktaş'tan ayrılmışlardı. Ömer hiç bütün Perşembe'ye eşyayı göndermekle Şişli ile Beşiktaş arasında birkaç sefer yapmakta geçirdikten sonra Cuma sabahı bugün eşyanın son kalanlarıyla ve Selma ile Leyla'sını bir arabaya bindirmiş Arkalarında Andelip bacıyı, aşçı Sabriye kadına, hizmetçilikte kullandıkları Sabriye kadının kızı İsmet'i taşıyan bir ikinci arabayla bütün yeni evin halkını getirip yeni ovaya koymuştu. Bütün ev halkı, başlarında Ömer Bey hiç hiçbir işe yaramayarak, hiçbir şeyi alıp yerine koyamayarak karışmış zihinleriyle evin köşesinde bucağına alışmamış ayakları ile şuraya buraya yığılan eşya hükümlerinin arasına dolaşıyordu. Yere açılmış bir hararın içinden çekilmeye başlanan yatak takımlarından ipleri çözüldükten sonra açılıp boşaltılmaya vakit bulunamayan sandıkların üzerine ilişerek hiçbir iş görmeden yorulan bacaklarını dinle dinlendiriyorlardı. Yukarıya çıkarılırken "Hayır, aşağıda kalacak." diye merdiven ayaklarında bırakılmış iskemleler, bohçalar, hamalların yanlışlığıyla en yukarı kata kadar çıkarılan içinde kim bilir ne karışık şeylerle çamaşır sepetleri, evin içinde basılacak yer, hele konuşmaksızın duramayan Selma'ya dört arşınlık bir yer bırakılmıştı. Onun için Selma da Beşiktaş'ta büyük babasından gizlice İsmet'in yardımıyla toplanıp el sepetinin içinde büyük bir özenle geliş getirilmiş gülleri, yine evin henüz toprakları çapalanmamış Bahçesine dikmek bahanesiyle saatlerden beri içeri girmiyor. Sabriye kadının elinde dolu olarak gelip bugün öğleyin boşalan sefertasının bir gözüyle toprakların içine yatırılı vermiş güllerle bol bol su taşıyordu. İsmet'i itiraz ettikçe o göreceksin bak böyle tutacak ki bir hafta sonra benim boyumda olacak diyor. Sonra da orada peyda olan çamur gölünün içine baygın yapraklarını salıveren. Üzgün, mahzun, boyunları bükük gülleri bir hafta sonra Selman'ın boyunda bir fidan olabilmek ümidini paylaşamayarak gittikçe başları düşen bu çiçekleri annesine göstermek için bağırıyordu. Anne, görüyor musun ki bahçeyi? Büyük babam şaşacak bizim güllerin, bizim bahçenin güllerine. Evin içinde herkesten çok sabriye kadın hiç görmüş. Her yerden evvel mutfak yerleşmişti. Ömer Bey hiç, hiç kimseye haber vermeden tasavvurlarından hiç olmazsa... Mutfağa dair olanını gerçekleştirmişti. Vedide'nin hiç düşünmüyoruz. Nerede yemek pişecek sorularına hele bir kere taşınsın da gibisinden belirsiz bir karşılıkla geçiştirdikten sonra geçiştirdikten sonra bugün eve gelir gelmez karısını elinden tutmuş mutfağın bir kenarında duran üç sandıkla bir küfeyi göstererek işte demiştin Yemeklerin nerede pişeceğini merak ediyordun. Bunlar da pişecek. Vedide şimdi Leyla'yı hamaktan indirmiş Parmaklarıyla çocuğun terden ıslanmış Yüzüne yapışmış saçlarını tarayarak Kocasına Siz hala yatakları bitirmezseniz Çocukları geceyi de hamakta geçirecekler diyordu O dolgun vücutlulara Mahsus bir üşen Üşeniklikle her vakit Ağır işleri kocasını bırakırdı Ömer Bey hiç sırtında yalnız bir gömlek Nihayet yukarı katı yapmaya Karar verdikleri yatak odasını hazırlamak için Saatlerce uğraşmış Aralık kapısını açık bırakmak suretiyle her zaman gözleri önünde bulunduracakları çocuklara ayrılan küçük odaya onların yataklıklarını kurmuştu. Kuvveti dahilleri gidemiyordu. Bedeni işlemeye alışmamış olanlara mahsus bir gevşeklikle ilk faaliyet hamlesi geçtikten sonra karısının yanında gecikiyor. Açılacak denklere uzaktan bakarak artık ne kaldı diyordu. Şilteleri çıkarıp seri verseken mühim iş bitmiş olur. İla annesinden kendini kurtararak babasına koşmuştu. Mini mini kollarıyla onu bacaklarından kavrayarak pantolonunu öpüyor. Etrafının sevincinden, taze ciğerlerini şişiren bu saadet havasından doğan bir sevgi neşesiyle Bebe bacı, be be diyordu. Sonra bu girişin ardından babasını kandırmak için ancak ensesine kadar dökülen düz siyah saçlarını dalgalandırarak bir başka silkintiyle sordu. Havacı nerede? Bahçede. Ben de gideceğim. Sarılmaya devar, devam ederek onu çeke çeke sürüklemek istiyordu. Peltik telaffuzuyla onu kandırmak için gülümseyen parlak siyah gözlerde bütün bu küçük görünüşüyle öyle sokulgan, öyle sevgili bir hali vardı ki Ömer Bey hiç onu iki koltuklarından yakalayarak kaldırdı. Ve tombul yanaklarını art arda bursalarla örterek taştı. Ah, nine kadın, nine kadın, babasının ninesi, mini mini ninesi, onu hep böyle severdi biraz fazla tonbaloluyla biraz geç yürümüş olmaktan ileri gelen ancak hissedilir pay biraz karikçe sesine kat tatlılık veren pertekli ile hele her yapmak istediği şey için başına sallayarak tuhaf bir inatçı halle kararlı kararlı yapacağım gideceğim koşacağım değişinde İsmet'in eline geçen her şeyden yapı verdiği bebekten ciddi bir ağrı ağır, ağır başlıkla tutup sallayarak yine İsmet'ten geçen bir telaffuz tarzıyla benim kızıma ninni nakaratıyla ninni söyleyişinde bu nineliğe yaraşan yaraşan ona körpecik küçük bir nine halini veren öyle bir havası vardı ki bu kelime babasının diline kendinden gelmiş. Leyla ya yalnız babası tarafından kullanılan özel bir, bir isim konmuştu. Eve girer girmez ona bağırırdı. Nine, neredesin nine? O karık ve pertik sesine cevap verirdi. Bu ada Annecinin yanında, ya şu hikaye çocuk koymak zorundalar mıydı ya? Annecinin yanından ayrılmazdı. Hep koşmayı, oyunlarını hep dolaşarak, oradan oraya çırpınarak seçmeyi huy edinmiş olan Selman'ın aksine, Leyla her zaman sakin oyunlar bulur kendisine, annesinin yanından, onun etrafından ayrılmayacak eğlenceler, düzenler ve yüreğinin sonu gelmeyen bir sevgi fışkırmasıyla, ikide bir de onun kucağına atılır. Boynundan, yanaklarından, saçlarından öper, öper. Sonra kendisini sırayla, çevresinin her tarafından öptürür ve Medide onu doymak bilmeyen bu şeylerle öperken Leyla kendinden geçerek ağzından gözleri süzülürdü. Babası çocukta bu sokulganlık ihtiyacına, ona henüz bir yaşındayken az kaldı ellerinden verecek olan bir zatürreden ellerine geldiğini farz ederdi. ne dehşetli bir hatıraydı. Bir gün çocuk, süt yenesinin bir ihtiyatsızlığıyla bir gezinti esnasında birden çıkıveren dondurucu bir mart rüzgarına bir saat maruz kaldıktan sonra eve gelmiş ve hemen o gece hastalık başlamıştı. Nihayet 10. gün karıkoca Leylalarını Leyla baygın enüs nihayet 10. gün karı koca Leylalarını baygın bitkin sarhoşlara benzeyen tutuk nefesinin içinde boğula boğula gidiyor. Görmeye tahammül edemeyerek öpmüşler, onlar vedalaşmışlar, son vazifeyi artık başkalarına bırakarak uzakta bir odaya kaçmışlar. Orada birbirlerini orada birbirini teselliye kuvvet bulamayarak birden başlarının üstüne düşen bu matem darbesinin sersemliğiyle sırtlarından saatlerce kıvranmışlardı. Birbirine bir kelime söylemeyerek evin en küçük bir hayat kırk kırpırtısından mana bekleyerek duruyorlardı. Ara sıra açılan bir kapıya yavaşça merdivenden inen bir ayak sokak kapısını çekingen çıngırı özel ifade kazandırıyordu. Bir aralık odalarının kapısını hafif bir el açmış ve Salime Hanım ve dedenin annesi başını uzatarak de demişti. Çocuk kendisine geliyor. O matemden sonra bu ne büyük bir sevinç olmuştu. Hastalığın şiddetlenmesinden başlayarak Leyla'sın tedaviye kuvvet bulamayan ve onun arkadaşlarından birinin gözetimini Hakan Ömer Bey için bu dakikadan sonra bütün erkeklik azmi uyuşukluğundan silkinerek tekrar ayağa kalkmış. Tekrar bu adamda babalık sıfatı doktorluk sıfatının önüne silinmişti. Ölünde silinmişti. Ve devresi çok iyi geçmişti. Çok iyi gitmişti. Fakat bu tarihten sonra sürekli özen isteyen tedavi devresi başlamış oluyordu. En küçük sebepler çocukta. Pek büyük şeyler doğurabilirdi. Hatta bir ara çocuğun eski tombalaklığa dönmekte gecikmesini görerek bir illetine uğramasından korkmuştu çocuklarda görülen ve biçim bozukluğuna yol açan kemik hastalığı proşetizm o zamandan sonra Leyla ufak tefek nezleden öksürüklerden başka bir hastalık geçirmemişken bile hala Ömer onun tombulluğuna tamamıyla güvenmiyordu onun için Leyla ilk senedir türlü sıhhi bakımlar ve tedbirlerle kuşatılmıştı etrafındakilerin üzerine titremesinden, ne zaman soğuk olsa evin içinde herkesten evvel onun düşünülmesinden, yediğini içtiğini hatta her zaman hastalığından bahsedilen büyük babasından ziyade kendisinin üstüne düşünmesinden ileri gelen bir şımarıklık ve bu kadar endişeye sebep olmasının mükafatını etrafındakileri sevmekle vermek gerekeceğine hükmeden çocuk mantığı ile oluşmuş bir soğuk Leyla'nın başlıca özelliği olmuştu. Evin içindekileri hep birer ji ilave ederdi. Baba bacı, anne ji, Yalnız bacıya ilave olacak bir şey bulamamıştı. Onun hatır için sevdiği diksiz, çıkık çenesiyle ötmesini gücenmesin diye razı oldu belliydi. <gülüyor> Ara sıra kendisini iyi idare edemeyerek Handelip bacıdan kaçar fakat sonra onun aa baksana hanım benden kaçtı değişine dayanamayarak kendini zorlayıp ağzını mümkün mertebe uzak tutarak <gülüyor> yanağını bacının çırkık çenesine uzatırdı. <gülüyor> babası bugün onu böyle bugün babası bugün onu böyle Bugün saadetinden daha da taşan bir sevgiyle adeta emerek, sömürerek öperken aşağıdan Sabriye Kadın'ın Selma'ya çıkan sesi işitildi. Sabriye Kadın'la Selma'nın arası hiç iyi değildi. Bugün çiçeklerine su taşımak için içeri dışarı sürekli gidip gelen Selma, nihayet mutfağının çinilerini o kadar çamura bulamıştı ki evvela alçak sesle omurdanmakla yetinen Sabriye Kadın ince, karakuru vücudundan nasıl çıktığını hayret edilen iri kalın sesiyle Selma'nın yaramazlıklarını babasıyla annesine eşittirmek için bağırmaya başlamıştı. Ar artık yaptıkların yetişir diyordu. Gül gibi taşları batırdın çıkardın. Nasıl çocuksun bilmem ki. Sabahtan akşama kadar dedinirsin. Üstünü başını annen görmesin. Sonra Selma'nın ince yavaş sesiyle onu yatıştırmaya çalıştığı anlaşılıyordu. Sabriye kadın daha da sesini yükselterek ilave ediyordu. Bari İsmet'e rahat ver de kız bir iş görsün. Senin yüzünden benden yine dayak yiyecek. Annesinin en olmayacak bahanelerle sinirine her dokunan şeyin öfkesini. Kendisinin dizlerinin arasına, arasında kız kıvırak bağlayarak yumruklamakta çıkardığını her gün tecrübe eden İsmet. 14 yaşında annesine benzer kara kuru babasının bir gün Bursa'ya bağlı getir getirerek İstanbul'da aşçılıkla para kazanıp yine kendisine yardım için gönderen Tavriye kadının başına atı verdiği bu cılız kız şu dakikada kim bilir evin ne tarafında büzülmüş sinmişti. Selma yavaşça silinerek merdivenlere ağır ağır çıkıyor. çamur olmuş elbisesiyle birden annesinin yanına gitmeye cesaret edemeyerek bir bahane arıyordu. O bahaneyi sofada buldu. Taşınırlar, taşınılırken en son hatına gelen şeyi Ömer Bey iç kendi eliyle bir kağıt parçasında sararak dandilip bacının koltuğuna... Kıstırmıştı. Selma onu alarak odaya girdi. Annesine bakmaksızın babasına hitap etti. Bey baba bunu ne zaman yerine koyacaksın? Ömer Bey hiç birden soruyordu. O nedir kızım? Nereden çıkardın? Hmm. Leyla ablasına yaklaşmış. Ellerini uzatarak kağıdı açmaya çalışıyordu. O zaman sokak kapısının kenarına konulacak olan sarı zarif tabela göründü. Ömer Bey hiç bunun çocukların elinden aldığı bir daha baktı. Ömer Bey hiç. Dahiliye mütehassısı. Evet. Ev bununla tamamlanmış olacaktı. Onu özel olarak hazırlanan yerine kendi elleriyle koyacaktı. Karısına işte her şeyden evvel yapılacak bir iş diyordu. Sonra çocuklarına haydi dedi. Siz de önüme düşün. Bana yardım edersiniz. Bu tabela onun bütün hayatının özü varlığının delili hükmündeydi isminin altına o yarım satırlık cümleyi yazabilmek için nasıl yorucu yıpratıcı hayat evrelerinden geçmiş ara sıra ümitlere ümitleri kırılarak hatta çalışmaya kuvvet bulamayarak aylarca devam eden tembelliklerinden tekrar tembelliklerinden tekrar uğraşmak, çalışmak, bu boş hayatı bir şey olmakla doldurmak için uyanan heveslerden oluşan bir uzun azim ve çalışma yıllarının silsilesini nasıl sıkıntı ve eziyetlere göğüs gererek sürüklemişti o küçük bir memurun oğluydu. <gülüyor> Çocukluğunda tahsili düzensiz geçmişti. Babası İstanbul'un her mevsimi başka bir yerde geçiren kiracılardan biriydi. Onun için semt değiştikçe çocuk mektep değiştirirdi. Oldukça büyümüş bir yaşa kadar babasının her dediğine hiç itiraz etmeksizin... Uyan Ömer Bey hiç... <gülüyor> Nihayet bir meslek seçimi için hazırlanmak gerekince kendi arzusunda başka bir şey dinlememekte inat etmişti. O zamana kadar uysal ve itaatkar tabiatından başka bir şeyini bilmedikleri bu çocukta ansızın bir azim ve istek ortaya çıkıvermişti. Doktor olacaktı. Babası onu ahbabından bir kalem mübeyzinin kalem resmi dairelerde yazı işlerinin yürütüldüğü yer kalem mümeyyizi kalemdeki katiplerin yazılarını düzelten tamamlayan memuruna çok lazımdı. Mayisile ya dahiliyeye ya maliyeye yerleştirmek fikrindeydi. Ona her zaman devlet hizmetinde yükselme ihtimalleri parıltılı rüyaların göz kamaştıran cazibeli cazibeleriyle tekrarlanmıştı. Babası söylerken o hep somurtarak dinler, dinler. Nihayet artık kandırılmış olduğunu hükmettikleri sırada başını kaldırarak cevap verirdi. Ben doktor olacağım. Bir gün eve hiç umulmayan bir haberle geldi. Ben okula girdim. Hep hayrat ederek yüzüne bakmışlardı. Evet, evde kimse haber vermeden kendi işini kendi görmüş, nihayet mülkiyet tıpyesine girebilmek için çare bulmuştu. Sivil Tıp Okulu. 1967'de sivil hekim yetiştirmek için İstanbul'a açılan tıp okulu. Eniştesi kendinden dört yaş büyük olan ablasının kocası. O zaman maliyede bir katipken, şimdi taşralarda muhasebecilikle dolaşan Şakir Bey. Çocuğu himaye etmiş, nihayet Ömer Bey için bu emri vakiden sonra artık bir doktor olmasına karar verilmişti. Babasının oradan oraya ev değiştirmek merakına uyarak Sarıyer'den, Paşa Bahçesi'nden, Haydarpaşa'dan, Kısıklı'dan, Fener'den, hatta Horhor'dan, Vefa'dan, Samatya'dan, Gülhane'ye senelerce taşınmış. Elbisesinden, yiyeceğinden kısarak, harçlığından arttırdığı paralarla Beyoğlu'ndan tıbba dair kitaplar edinerek geceleri bunların üzerinde uykusundan bile vazgeçmişti. Onun etrafında gündüzleri kıymetli saatlerini tavla damla başına geçirenler Galata'nın itiraf olunamayacak sokaklarında dolaşanlar vardı. O ne zaman ısrarla mağlup olarak bunlara eşlik etse hatasının akabinden onu aylarca tekrarlamaktan koruyan bir pişmanlık, pişmanlık diyordu. <gülüyor> Nihayet mektepten, mektepten birincilikle çıkıp Avrupa'ya gönderilecek olanlar arasına dahil edilince ne mektepte ne de ne evde kimse şaşmadı. Yalnız annesinde bu başarı sevinçten ziyade keder uyandırmıştı. Bu kederde asıl derin bir matem manası vardı ki Ömer Bey içinde neşesine bir acılık vermişti. Daha ilk senesi çok az arayla annesine babasını kaybedince annesinin o matem manası açıklık kazanmış oldu. Fakir odasında kimsesizliğinin içinde kendisini büsbütün yetim bularak ne gözyaşları dökmüştü. Artık ona ne ruhunda destek, ne varlığında yardımcı olacak kimse kalmamıştı. Yalnız onların vefatından sonra taşrada bir memuriyet bularak İstanbul'dan ayrılan eniştesinden, ablasından nadir mektuplarla daha nadir küçük yardımlar geliyordu. Bu ilk seneden sonra hayatı kimsesizliğinin hüsranı içinde büyük şehir eğlenceleriyle bile geçmeyen bir hüzne hakim, mahkum olmuştu. Hele bir kış, onu bir hafta yatağında alıkoyan bir hastalık esnasında isterse uzaktan olsun, Sevgisiyle kendisini sarıp tedavi edecek bir anneden artık yoksunluğunu düşünerek saatlerce süren gözyaşları buhlanları geçirdi. Hayatının yalnızlıklarını bir hayal alemi yaratarak şenlendirir olmuştu. Kendi kendine kitaplarının üstüne kapanıp uyuklayarak düşünürdü. Burada tahsilini tamamlandıktan sonra İstanbul'a dönecekti. Orada yavaş yavaş pek acele etmeyecek etmeyerek bir mevki tutmaya çalışacaktı. Nihayet mesleğinin ona ekmek verebileceğine Aklı yatınca bir aile hayatı kurma el lüzum görecekti. Bu hayali süsleyerek gelecekteki eşini, çocuklarını, evini, zihinde, resmeder, kalp ve hayalinde onlara birer hayat verirdi. Bu hayal kimsesizliğinin buzlarını eriten sıcak bir nefes şifasıyla ona kuvvet ve teselli bahşederdi. Ta o zaman kurulan hayali bir sahnede bir kapının kenarında kendi ismiyle o yarım satırlık cümleyle sarı tabeli görürdü bugün onu Selma ile Leyla'nın ellerinden alınca bir an içinde şimdi uzak kalan o didinme yıllarının ıstırabını hatırladı bu anda tekrar annesini düşündü babasının hatırasına da bir bağlılığı vardı fakat üzgün veya mutlu zamanlarında ruhunun elinde olmayan bir hamlesiyle hayali annesinin kucağına atılırdı annesizlik acısından hiçbir zaman şifa bulamamıştı bulmamıştı. Hele bugün onu ta derinliklerinde sızlayarak hatırlıyordu. Ne olurdu? O da şu dakikada bu ailenin saadetine şahit olsaydı ne olurdu? Onun gözlerinden büyük sevinç yaşları öpülerek bu yeni evin havasına bir rahmet ve selamet zemzemek gibi serpilseydi. Yine kadın. Elimi bırakma düşeceksin. Selma önde Leyla yanında iniyorlardı. Vediye de merdivenin yukarısından sabriye kadına sesleniyordu. İsmetle beraber gelseniz de biraz iş görürse. Sonra birden aklına Antep bacı geldi. Bacı nerede? Yine kendini uyuşacak bir yer bulmuş olmalı. Onu hep unutmuşlardı. Niyet ele geçirilen İsmet'i önüne katarak merdivenden çıkmaya başlayan sabriye kadın bacı kaç saattir yukarıda diyordu. Ben onu sizin yanınızda zannediyordum. Devam ediyoruz doçka Vedidi yukarıya koştu Boş evin içinde genişleyen bir yankılanmayla Öten sesiyle kim bilir nerelerde Uyuşup kalan bacıyı çağırıyordu Bacı neredesin bacı Vedidi onu kendisine ayrılan küçük odada Hiç yanından ayırmadığı Yemeni caddesinin üzerine kovularak Galiba öğle namazından sonra başından çıkarılmaya Vakit bulunamamış örtüsüyle uyuyor buldu Bacı sanki odasında sahiplik hakkına bir uzun uykuyla başlamak istemişti. Ve dedenin kahkahalarıyla açılan gözlüğünü avuşturarak telaşla seccadenin üzerinden toparlandı. Ah hanımım ayıplama diyordu. Yorulmuşum da. Eee ne kadar olsa? ihtiyarlık. Artık bacıdan iş beklenir mi? Ayıp ettim değil mi hanımım? Bugün hiç uyunacak gün mü? O her yaptığının ayıp olmasından her zaman şüphelenirdi. Yaşının aklından ileri gelen bir çene düşkünlüğüyle kuruntu ürüne ayıplarını affettirmek için bitmez tükenmez cümleleri artık halledilip bitmiş konulardan sonra durup durup ayıp olmadıklarında fikir birliğine ayırılmış şeylere döndüğü olurdu. Ona ''Aa hiç ayıp değil. Niçin ayıp olsun bacı?'' denirdi. Artık aklı yatar susardı. Sonra bir saat arayla birden yine onu hatırlayarak ''Aa peki.'' Ayıp ettim hanımı. Siz mahsus siz öyle söylediniz derdi. <gülüyor> Vedide birden anladı ki bu uyku ayıbı akşama kadar onları meşgul edecek. Bacının dilini tutmak için yarı ciddi yarı şaka bir tavırla. Aa elbette dedi. Saatlerden beri işe başlamak için hepsini bekliyoruz. Bacı davranmıştı. Kırkık kınalı saçlarının arasında daha sarı görünen çevresinde pek şaka olduğuna itimat etmediği bu azardan büyük endişeyle sırıtarak Sabriye kadına soruyordu. Bekle.